Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi icma'in Ve men sebi'ahu bi ihsanin ila yevmitti Ama ba'du fa'lamu fa eyyuhal ihvan Fe inne afdalal hadithi kitabullah Ve afdalal hediyu -hedi -hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. شرر الامور محتفاتها وكل محتفن بدع و كل بدعتن ضلاله و كل ضلالتين و صاحبهها في النار. في السنيد متفصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يسر الرياء و ان من من اعتقد عليا بارذ الله <PentagonDamaman> İnna <matched Lance> <penason> <DKC1> Allah yehipu al-ibrar al al-akhfiya, elazin ıza zavu, lâm yuftakdo ve in habru, lâm yudav ve lâm yaratu. Mesebih al-huda, yahrujun min kullu zebra muzlime. Salla Aziz muhterem kardeşlerim, Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar, Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabının 134. sayfasında 4. sıradaki daha öncekileri geçen hafta okumuştuk. Hadisten başlamak üzere okuyup izah etmek istiyoruz. Bu hadislerin izahına başlamadan ve bunları geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye olsun diye ve onun cümle âlinin ve ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye şair, enbiya ve mürselin ve cümle Allah'ın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan merese-i enbiya, sadat ve meşayi i Turku, adiyemizin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere gelen kardeşlerimizin, eseri telif eylemiş olan Gümüşhanevi hocamızın kendisinden feyze aldığımız Mehmet Zahir, Kotko hocamızın vs. büyüklerimizin ruhlarına, bu hadisleri bize nakletmiş olan ravilerin, hadis alimlerinin ruhlarına hediye olsun diye, bu beddeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına erip dünya ve ahiretin hayırlarına nail olup, iki cihanda bahtiyar olmamıza vesile olsun diye, bir Fatiha, üç ihrası şerif okuyalım, öyle başlayalım, buyurun. üstünde Eyvallah. Elhamdülillah. <Gülüyor> okumuş olduğunuz ilk hadisi şerif İbn-i Mace'nin rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadise şeriftir. Konusu değişik cümlelerde değişik konular var. Fakat ana hatları itibariyle Allah'ın sevgili kulları evliyası hakkında ve riyâ hakkındadır. İlk cümlesinde Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle. İnne yesir ve riyâ-i şirkün Yesir Az manasına, kolay manasına da gelir, az manasına da gelir. Yesir, yesire riyâ, yani riyanın azı bile, şirkün, şirktir. Riyâ malum, rea fiilinden, rü'yet mazlarından gelen bir kelime, gösteriş yapmak demek. Yani başkasına gösteriş için, göstermelik olsun diye, bir işi yapmak demek. Yani bir insan namaz kılıyor. Benim namaz kıldığını görsün de herkes beni alkışlasın, beğensin diye namaz kılıyorsa bu rüyaen namaz kılmak demektir. Bir insan hediye veriyor. Yalnız vermeyeyim, kimsenin görmediği yerde vermeyeyim. Tam kalabalıkta herkesin toplaştığı zamanda vereyim de herkes benim ne cömert olduğumu görsünler. İşte bu gibi şeyler rüyadır. Yani ahirete müteallık sevap kazanmaya vesile olacak bir işi gösteriş için yapmak. Başkaları görsün, alkışlasın, beğensin, insanlar kendisine teveccüh etsin diye bir hesap ile, dünyevi hesap ile yapmak. Halbuki ahiret hesabı yapmış olsa, icabında karanlık da karanlıkta verir. Hatta cennette, cennete ilk girecek insanlar, mahşerde sıkıntı çekmeyecek insanlar, arşın gölgesinde gölgelenecek kimseler anlatılırken, Onlardan bir grup insan da şöyle anlatılıyor. Sağ elinin verdiğini sol elinin fark etmeyeceği kadar işi gizliden gizliye, hayır sadakayı gizliden gizliye, gösterişsiz yapan kimse diye geçiyor. Yani insanın kendi vücudu kendi yaptığı işlerden haberdar olmaz mı? Sağ elinin verdiğini solu duymayacak kadar sessizce. Bazıları karanlıkta verirlermiş eskiden. Yani karanlıkta vereyim ne ben verdiğim kimseyi göreyim. Ne verdiğim kimse beni görüp de bana şükran borcuna kapılsın diye karanlıkta yolda efendim, al şunu diye tutuşturulmuş O onu bilmiyor, o onu bilmiyor. Yani Allah rızası için bir iş yapıldı mı varsın kimse bilmesin. İnsan buna aldırmaz ama öyle olmadığı zaman insan başkası görsün de alkışlasın diye şaşırır kudurur ne yapacağını bilemez hale gelir. Yani illa o hayırı o şeyi görsün ister. İlle kendisinin umvanının efendim, bilinmesini alkışlanmasını ister. Birisi namaz kılıyormuş fıkra, namaz kılarken güzel kılıyormuş tadili erkan ile. Yani oturuşu, kalkışı, rükûsü, secdesi, kıyamı, hepsi böyle sakin sakin güzel. Dış görünüşü itibariyle güzel bir namaz. Birisi oradan yanındaki arkadaşına demiş ki, ya şu adam ne kadar güzel namaz kılıyor. <gülüyor> Tam böyle tadili erkan ile. numune bir namaz kılıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Adam selam vermiş, hem de oruçluyum demiş yani o ikisine. Tabii fıkra belki oldu, belki olmadı. Ama yani insanlardaki beğenilmek arzusunu karikatürde eden bir fıkra. İnsanoğlu, yani işte acizane, naçizane, Allah'ın lütfu bugün de oruçluyuz işte. Bilmem işte şu kadar da şu kadar sene de hacca gitmişimdir, bilmem ne filan. Riya olmasın, gösteriş olmasın ama geceliğin sabaha kadar ibadet ettim, tesbih çektim, namaz kıldım filan. Hep bunları böyle söylemek ister insanın arzusu. Başkası beğensin diye bunu yapmak istiyor. Halbuki bunlar doğru değildir. Gösteriş için yapılan şeyin sevabını Allah vermez ve bu gösteriş için yapılan şey Riya defterine yazılır ve insan ondan dolayı sorgu sualine uğrar. Bu gösterişe meraklı insanların ahirette uğrayacağı akıbetin fenalığını anlatan hadisi şerifler de vardır. Mesela bir hadisi şerif var ki Efendim et terkayıp ve terhip isimli hadis kitabının efendim ziyakarlıktan tahsir ve terhip mevzuunda sevgetsi bir hadisi şeriftir. Cehenneme ilk atılacak ve cehennemin kendileriyle tutuşturulacağı üç cins insan anlatılıyor hadis şerifte. Birisi bu üç cinsten tipten birisi bir adam ki efendim, ilim öğrenmiş. İddiası şu, diyor ki, Ya Rabbi, ben senin için ilim öğrendim, ilim öğrettim, efendim, işte senin yolunda şöyle yaptım, böyle yaptım. İşte bana bunun sevabını vermen gerekir, benim cennetik olmam gerekir gibi bir kanaat kendisi. Fakat Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, hayır, sen ne bilgili adam desinler diye, kendine nam olsun diye, şöhret olsun diye, nefsin tatmin olsun diye bu işi yaptın ve ona da nail oldun dünyada, ahirette sana sevap yok, bu riyakarı götürün cehenneme atın diyor. Bir iş başkası iddiası şu, yarabbi ben senin yolunda savaştım, savaşta şehit düştüm, binaen şehitlerin cennete girmesi lazım işte, benim de herhalde o dereceyi almam lazım filan sanıyor, fakat diyor ki Kendisine Allahu Teala Hazretleri hadis-i şeriften anladığımıza göre hayır. Sen ne kahraman adam desinler diye, halk alkışlasın, beğensin diye, kahramanlığından dolayı namın yürüsün diye bu işi yaptın. Dünyada da bu denildi. Yalan söylüyorsun, sen Allah rızası için yapmadın. Hadi cehenneme, riyakarların yeri cehennemdir diye oraya. Bir adam yine iddiası şu, ya Rabbi ben paramı senin yolunda verdim, bu karayı doyurdum çıplakları giydirdim, hayırat, haşanat yaptım, çok böyle işler yaptım. O halde yani bunların sevabı da cennete gitmeyi gerektirir ya, ben de herhalde cennete gitmem lazım filan kanaatinde. Fakat Allah-u Zâli buyuruyor ki ona yalan söylüyorsun. Melekler ve çevresindeki müşahitler de hep yalan söylüyorsun diyorlar, mahkeme kubrada kübra da yalan söylüyorsun diyorlar, sen ne cömert adam desinler ne adam desinler, bak kaç kişiyi doyurdu desinler diye gösteriş için bu işi yaptın, riyakarlıkla yaptın dünyada da bu gösterişin tesiri oldu, şöhret kazandın, dünyada muradına erdin, istediğini elde ettin burada sana nasip yok, hadi cehenneme diye atılır diye böyle üç sınıf anlatılıyor ama bu sınıflar çoğaltılabilir. Yani insanın İslam'da yaptığı şeyi Allah rızası için yapması lazım. Bizim büyüklerimizin bize öğrettiği prensip ilahi tem maksudi ve rudake maklubi prensibidir. Ya Rabbi, maksudum gayen sensin. Sana güzel kulluk etmek, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Başka bir art niyetim, kötü maksadım, gösteriş hevesim, şöhret arzum yoktur. Bu yaptığımı sen bilesin diye yapıyorum. Sen bil, kafi tarzında bir duyguya sahip olmamız lazım. Ahiret amelini, dünya malı devşirmek için, şöhret kazanmak için, mevki kazanmak için, itibar kazanmak için, insanları istismar etmek için kullanmak çok büyük günahtır İslam'da. Onun için buna rüya denilen bu kötü duyguya ve ahlaka, kötü huya ait çok hadisler vardır, çok ayetler vardır. Bunu terk etmesi gerekir Müslümanın. Bunun azı da şirktir, diyor Peygamber Efendimiz. Yani büyü hakkında dinleyicilerinin bir tereddüdü yok. Sahabe-i Kiram hep ki biliyorlar ki Riya, riyadır, günahtır. Ayetle belli, hadisle belli. Tamam ama يَسِيرَ الرِّيَا اِشِرْتُونَ يَنَّ ve الرِّيَا اِشِرْتُونَ Yani bunun azı da tehlikelidir, azı da şirktir, azı da günahtır, azı da insanı mahveder diye Peygamber Efendimiz azına bile yanaşmamayı bize emretmiş oluyor. Demek ki küçük büyük az çok hiçbir şekil ile ahiret ameli vasıta vesile edilip de dünya menfaati değiştirmeye kalkılmayacak. Hatta ben öyle arkadaşlar bilirim. İşte ticaret alışveriş dolayısıyla gittiği dükkanda efendim bu hocadır, hacıdır işte buna biraz temzilat yaptığınca yok benim hacalığımı hocalığımı pazarlık mevzu yaptırmam diye mani olmuşlardır. Hacılık hocalık Allah'la benim aramda. Onun pazarlığa konulmasına ondan dolayı fiyat kırılması talebine veya öyle bir şeyin yapılmasına rızam yoktur. Ben onu satılar çıkartmam diyen baba yiğit insanlar bilirim. Allah cümlemizi her yaptığımız işi Allah rızası için yapan, Hiç dünya menfaati gözetmeyen yüksek şuura sahip ince Müslüman olmak durumuna getirsin. Bu gizli bir şeydir. Bu ziya denilen şey bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz karıncanın ayak sesi gibi sessizdir. Karıncanın sesini, ayak sesini kim duymuş? Hani takunya giymiş bir insanın atas alacak bir insanın taşta yürüdüğünü herkes duyar da tangur, tungul tangur. Ama karıncanın taşın üstünde yürüdüğünün sesini hiç duymuş olan insan yoktur Onun gibi gizlidir yani Sessizce sokulur insanın içine o duygu Kalbine yerleşir, aklına yerleşir de insan minare yaptırır, altına kitabe koydurur Efendim cami yaptırır, adını altına üstüne kitabe koydurur Adı anılsın ister tabi iyi maksatla şeyde ama onun doğru olmadığını bilenler de var. Bizim mahallede bir cami yaptırılacaktır. Seneler seneler öncesi dediler ki filanca köyde bir hacı hanım var. Tarlalarını da sattı biraz da parası da var hayır da yapıyor ona gidelim. Gittik. Ankara'nın meşhur vaizlerinden birisi. Hacı hanım teyze dedi. İşte dedi, biz mahallemizde cami yapacağız, paramız pulumuz yetmedi, sana geldik, camiyi yaparız, istersen adını, senin adını koyarız camiye falan deyince, yok yok yok evladım dedi, benim adla, isimle vesaire de efendim hiç işim yoktur. Varsın adım kalsın dedi, adını dahi şey yaptırmadı ama hayırı yaptı, hayırı yaptı. Çünkü sen iyilik yap da, istersen denize at onu, balık bilmese de bilir diye, yaradan bilir yani, diye söylemişlerdir. Allah cümlemizi riya denilen o gizli, karıncanın ayak sesi kadar gizli, ikimize sokulan o duygudan korusun, kollasın. İhlas denilen bu riyanın karşılığı halisane duygu ile, ihlas ile yapmak bir işi o ihlas denilen nimete hepimizi sahibe etsin. Haccımızı ihlasla yapalım, namazımızı ihlasla kılalım. Kur'anımızı ihlasla okuyalım, hayrımızı ihlasla yapalım, sadakamızı ihlasla verelim. Her şeyimiz Tam Rabbimizden rızasına uygun halisane bir niyetle katıksız bir efendim şekilde yapılsın inşallah. Bu bir, bu önemli bir konudur. Burada herhalde kafi miktarda e, açıklık var. Gelelim devamına. Ve inne men ada veliyyel lillâhi fakat bâ Allah'a bil muharebe. Şurası muhakkak ki Allah'ın velilerinden birine düşmanlık eden kimseye Kimse Allah ile meydan savaşı yapmaya ortaya çıkmış kimse gibidir. Allah ile dövüşmeye, savaşmaya meydana çıkmış bir insan gibidir. Şimdi burada kelimeleri izah ederek birazcık size anlatayım. Efendim, veliyen lillah, nekire olarak gelmiş. Lillah harfi, harfi l harfi, celam harfi ile Yani Allah'ın velilerinden bir veli demek veliyy Allah olsaydı marife olacaktı. Onun için bu sigayla söylenmiş. Yani Allah'ın sevgili kullarından, velilerinden bir veliyi diye düşmanlık ederse bir başkası. Allah'ın velisi kimdir? Evliyası kimdir? Allah'ın velisi bir kere müminlerdir. Ama müminlerin kâmilleridir. Yani hususi manasıyla müminlerin kâmilleridir. Umumi manasıyla bütün müminler Allah'ın velisidir, dostudur. İman ehliye Allah'a inanmışlar ya, kulluğa boyun vermişler ya, onu yapmaya çalışıyorlar ya bütün müminler e, efendim Allah'ın velisidir, dostudur, umumi bir velayete sahibiz hepimiz. Ama hususi evliyalık velayet o Allah'ın takvası ehli, ihlaslı, has halis kullarının sıfatıdır. O sıfat kastediliyor burada. Veyahut umumi mana kastediliyorsa o zaman hiçbir Müslümana düşmanlık etmemeye gayret etmemiz lazım. Yani Hiçbir Müslümana yan bakmamamız lazım. İşin doğrusu da odur. Yani ki keşke o umumi manasını kabul etsek de bütün Müslümanlara karşı onların Allah'ın verisi olduğunu düşünerek düşmanlık etmemeye kendimizi hazır hale getirsek, Husumet göstermesek, hasımlık yapmasak, düşmanlık etmesek, aleyhinde çalışmasak keşke, keşke. Fakat bu insanlar o kadar edepsizdir ki değil böyle sıradan mümin kulların hedef alıp ona düşmanlık yapmak Bayağı böyle kerametleri zahiri Allah'ın has halis kullarına çatardı. Peygamberleriyle uğraşırlar. Peygamberlerini şehit etmişler. Peygamberlerin oğullarını, çocuklarını şehit etmişler. Yani bu insanların gaddarlığının, zalimliğinin tarihte çok acı misalleri vardır. Akıl almaz ki Peygamber Efendimizin kucağına alıp öptüğü, sevdiği, bağırına basıp efendim yavrum torunum dediği Hz. Hüseyin'i çatır çatır kesmişlerdir. Hem de hanımlarıyla hem de çocuklarıyla, hem de yakınlarıyla çarpışanlar çarpışmayanlar. Yani gavurun yapmayacağı işi yapışlardı Acayip işler olmuştur yani. Bu dünyanın işi acayiptir. Peki, bir iyi Müslüman, has, halis Allah'ın evliyasına birisi düşmanlık besliyor. Bu Allah'ın sevgili kulu, ötekisi ona düşmanlık ediyor. Onun hasmı, onun aleyhinde çalışıp duruyor. Bu neye benzer? Hadis-i Şerife diyor ki, fakat Allah'a bil muharebe. Bareze, mübareze etmek yani ortaya çıkmak demek Arapçada. Bir zuhur manasında Arapçada. Bareze de iki kişinin karşılıklı ortaya çıkması demek. Eskiden savaşların nasıl yapıldığını anlatayım size. İki ordu yaklaşırdı birbirlerine. Saf bağlarlardı. Sıra gizlirlerdi yani. İlk önce kızışma metodu galiba neyse. Bir ordudan bir er çıkardı, baba yiğit. Ben filanca oğlu falanca. Şöyle kahramanım, böyle ee, kahramanım. Şu soydanım, bu soydanım. Savaşlarda şöyle kahramanlıklar gösterdim, böyle işler becerdim. Var mı sizin içinizde benimle çatışacak, çarpışacak bir insan? Diye meydan okurdu. Er dilemek diyorlar buna. Yani meydana kendisiyle çarpışacak, er dilemek diyorlar. Ve bir tarafta fıs fıs fıs konuşurlardı. İçimizden kim çıksın bunun karşısına filan boyuna bakarlar, posuna bakarlar. Artık bu bir cesaret işi. Bir tanesi oradan çıkar. Sen oysan ben de buyum. Hadi ben çıkıyorum karşına. Hadi kılıçlar, şakır, şükür, mızraklar, bilmem neler. Birisi ötekisine haklayıncaya kadar. Buna mübareze diyorlar. Yani bariz olmak. Birbirlerinin karşısına net olarak çıkmak. Safın içinde değil de ortaya çıkıp işte ben varım diye çarpışmak. Mübareze diyorlar buna. Burada bu kelimenin kullanılmasının zihne iyi yerleşmesi için bunu böyle açıklıyorum. Yani Allah'a Allah'a meydan okumuş olur diyor Peygamber Efendimiz. Yani harp meydanında öne çıkıp da var mı benimle çarpışacak sizin içinizden birisi dediği gibi Allah'ın huzuruna çıkıp da gel benimle savaş der gibi olur, olur demek istiyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın bir velisine Allah'ın bir velisine düşmanlık eden insanın durumu bu kadar ahmakçadır. Allah'la savaş etmek için onu meydana çağırmak kadar aptalca bir şeydir. Bütün Müslümanları seveceğiz, hasreten Müslümanların haslarını anlayıp, halislerini, kamillerini anlayıp ona daha büyük hürmet göstereceğiz. Büyüklerimiz bu hürmeti göstermişlerdir. Hayatlarında bunun misalleri çoktur. efendim. Peki iyi, öyle bir veli kulup gördüğümüz zaman hürmet edelim. Hürmet edelim ama yani omuzunda yıldızları, ayları mı vardır? başında tacı mı vardır, giyiminde, kıyafetinde bir özelliği mi vardır derseniz, hiçbir özelliği yoktur, üstelik gizlidir de. Bakın hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ yuhibul يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخِيَاءَ allah Teala Hazretleri, gizli takva sahibi, saklı gizli ebrar kulları sever. Yani kul evrardan olacak. Yani iyi kul olacak. etkıyadan olacak. Yani takva ehli olacak. Günahlardan sakınan, çekinen, titiz günahlara Allah'ın yasaklarına hiç bulaşmayan bir insan olacak. Ama aksiyah saklı olacak. Kimse bilmiyor. Kim bu adam? İşte başında bir efendim takke, eskice yamalı bir elbisesi var. Yüzünde de bir herhangi bir efendim şey yok. Zengin de değil galiba. Kıyafeti de biraz şey. Yarın buna kim kıymet verir diye kimsenin bilmediği şekilde olur. Allah öylelerini sever diyor. Ellezine öyle kimselerdir ki bunlar iza gâbu giderlerse, uzaklaşırlarsa o meclisten, o yerden, o beldeden nem yuftakadu kimse peşine düşüp araştırmaz Ya şurada bir efendi vardı, bir iyi adamdı Ali efendi, Veli efendi, Hasan efendi nerede kaldı diye biz tanıdığımız kimseyi ararız ama kimse aramazlar. Kimmiş yani? Hani bir garip öldü diyeler üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar dediği gibi Yunus Emre'nin. Böyle garibane demek ki bir beldeye geldiği zaman kimse kıymet vermiyor. Bu da kim ya? efendim Gitse arayanı yok. Arkasından soranı yok. Ve in hadaru nem al Eğer orada mevcut bulunsa davet e olunmazlar hadi bizim bu akşam yemeğimiz var sen de gel demezler kimse hatırlı kimse değil veyahut yavuz aç mısın mısın hadi evimize gel de bir akşam çorbasını bir beraber içelim demezler yani davet olunmazlar rafu. kimse de kadirini kıymetini bilmez tanımaz öyle saklı boynu büküp duruyor ulaike, ha burada yok ulaike başka bir rivayetinde ulaike diye geçer Mesabihu'l <gülüyor> huda bunlar hidayet kandilleridir. Hidayet kandilleridir o kimseler. Yahrucuna min kulli kabra'en muzlimetin. Tozlu topraklı karanlık efendim devrelerde ortaya çıkarlar. Demek ki Allah'ın kullarının hangisinin veli olduğu, hangisinin böyle Allah'ın sevgili kulu olduğu, desteklenmiş kulu olduğunu anlamak kolay değil. Çünkü üniforma giymezler. Rütbelerini omuzlarına takmazlar. Bir de kendileriyle konuşsan kendisi de ben şöyleyim, böyleyim demez. Allah'ım bir aciz, kuluyum der. Günahkar kuluyum der. İyi kulluk yapamadım der. Göz yaşı döker. İstanbul'da birisiyle tanıştım. Gözcüye gitmiştik. Gözcüye. Orada işte likir dersi şu noktaya geldi dedi bende de dedi kalp zikri, ruh zikri, hafif söz filan derken ama şuradayım dedi. Birisi bana öğretse dedi. Efendim, de çıktı orada birisi. Bir gözü kör adam Bir gözü kör. İşte Soltan ettik çok tatlı bir adam. Çok uyanık. Çok tatlı. E, gözüne ne olduğunu sorduk. Bu bana reva dedi. İki gözümün de çıkması lazımdır da dedi. Aslında dedi. Allah dedi. Gene rahmetinden bir gözümü bıraktı bana dedi. İşte sordum. Hadis kitabı okurmuş, tefsir kitabı okurmuş, gününü şöyle geçirilmiş, böyle geçirilmiş. Yani öyle mütevazı, öyle tatlı insan ki tariflere sığmaz. Demek ki onlar böyle kendileri de itiraf etmezler. Dış giyiminden de belli olmaz, anlaşılmaz. O zaman bize ne düşüyor kardeşlerim? O zaman bize bütün Müslümanlara izzet, ikram etmek düşer. Orgörme garibi diyeceğiz. efendim Her gördüğünü hızım bileceksin. Her geceni kadir bileceksin. O şuurla çalışırsan kazanırsın. Ama o şuurla hareket etmezsen mutlaka tökezlersin, hata edersin. Onları Allah böyle karanlık devrelerde, karanlık gecelerde, tozlu topraklı yerlerde ortalığı aydınlatsın diye gönderir. Onlar insanlara hakkı gösterirler, hayrı gösterirler. Efendim hayırları işlerler. Maneviyat aleminin büyükleridir. Onun için onlara sultan demişler. Efendim tacettin sultan diyorlar, Hacı Bayram sultan diyorlar, bilmem Emir sultan diyorlar. Bunlar sultanlık falan yapmış değil ama maneviyat aleminde saltanatları var. O da sultanlar. Bu halde bu kadar hadis-i şerif cümlelerinin arkasından çıkan dersleri sıralamaya çalışacak olursak rüyadan kaçınacağız. Allah'ın hashalis kullarına düşmanlık etmemeye gayret edeceğiz. Allah takva ehli, gizli kulları sevdiğinden biz de takva ehli olacağız. Biz de hayratu hasenatımız ve meberatımızı, ibadet ve taatımızı ortaya atıp atıp da övünüp böbürlenip de hindi gibi ortalıkta dolaşmayacağız kabara kabara. Biz de madem onu seviyormuş Peygamber, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor, o zaman biz de hayırlarımızı biraz dilimizi tutalım söylemeyelim. Söylediğin zaman sevabı gider. Yaptığın işin sevabı gider. İki defa söylersen riya yazılır. Demek ki biz de hayratu hasenatımızı zikretmeyeceğiz, söylemeyeceğiz. Hatta büyüklerden bir tanesi diyor ki, hayırlarını unutacaksın, günahlarını hiç unutmayacaksın. Onlar hatırındadır. Bir zamanlar şu günahı yapmıştım, şu günahı yapmıştım, günahlarını unutma. Ama hayırlarını unut. Neden? Hayırını Allah'ın kabul edip etmediğini bilmiyorsun. Belki yüzüne çalınca. Defol. İstemem. Senin hayırın senin olsun. Başına çalın senin. Eksik olsun. Denilebilir. Allah etmesin. Ama günahı yaptığımız belli. Günaha mükafatı olmadığını da biliyoruz. Günahı yaptın mı? Yaptım hocam. Ah, ah o gençlikte bu kafayla bu nefis bana ne oyunlar oynadı. Her türlü şeyi sırasıyla yaptım söylemeye utanırım diyor. Eh yapmışsan günahsan günah. Günahın da karşılığında ceza de belli. Tamam o garantili sevabın garantili değil ama günahın garantili onun için demişler ki sevabını unut günahını unutma günahına terbiye etmeye çalış sevabını hatırlarsan böbürlenirsin rüya olur gösteriş olur Allah gizli kulları sevdiğinden sevmediği duruma düşebilirsin bu işte Allah'ın veli kullarının huyudur ibadetlerini saklarlar belli etmezler verirler büküverirler gülüp verirler oruçlu musun? Sen yemiştim akşam yerim filan ya. Oruçlu musun? Buyurun afiyet olsun siz Söylemiyor yani oruçluyum demiyor. Maksat kaçırıyor. Yani söylese sevabı gider diye saklıyor. Bir şahsı duydum. Nakşibendi tarikatının dervişiymiş. Vefat etmiş de adamcağız Allah rahmet eylesin. Evrakı metrukesini karıştırırken oğlu bakıyor ki kağıtların arasından bir kağıt Vay meğerse babası dervişmiş, nakşi dervişlerindenmiş de ömrü boyunca anlayamamış. Yani oğlundan bile saklamış ibadetini, zikrini, tesbihini belli etmemiş. Riya olmasın diye, gösteriş olmasın diye. Allah bizi öyle has halis, riyasız, gösterişsiz sevgili kullarından eylesin. İkinci hadisi şerife geldik. İnne yevmen isnayni vel kamiyete yaqdiru Allahu fihi ma li kulli muslimin illa tezkireyni yekulu da'huma hatta yusliha. İbn Mace hazretlerinden rivayet edilmiş Ebu Hüreyre râvisi, Diğer okuduğumuz İbn Mace'den ravisi Muaz bin Cebel Radiyallahu anh idi ilk hadis-i şerif. Bu ikincisi Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte içinde bulunduğumuz perşembe günüyle de ilgili bir müjde veriyor. Buyuruyor ki şüphesiz ki salı ve perşembe günleri Yevmül İsneyn pazartesi ve perşembe günleri pazartesi ve perşembe günleri efendim günlerinde Allah her Müslümanı affı manfı Yargı feru likilli müslimin her bir müslümanı affı manfiyede. Yani yapmış olduğu günahları hafta içindeki vesairedeki o günlerde silme, affetme günü, affeder. İlla şunlara affetmez. istisnası var. Şunlar müstesna. Müstecireyi, birbirine küsüp darılmış uzaklaşmış iki kimseyi affetmez iki müslümanı. Yakul onlar hakkında buyurur ki da Bırak o ikisini, hatta yüslüha, ıslah oluncaya kadar onları bırak. Yani onları affetme diye meleklerine, onların günahlarını silmesine müsaade etmez. Onları aff-ı için kayıt tutmalarına müsaade etmez. Yani onları aff-ı eylemez. Birbirine küsen, birbirinden uzak olan Müslümanları. Muhterem kardeşlerim, şimdi İslam lafla yürümez. İş lazım, pazı lazım, gayret lazım. Emek lazım, faaliyet lazım, İslam öyle yürür. Ama İslami bir şey yapmak gerektiği zaman tek başına bir insan nihayet yani ateş olsa 20 kadar yer yakar. Eline kazmayı alsa kazacağı yer bir günde boyu kadar bir çukurdur. Yani tek kişinin tek başına yapacağı iş mahduttur. Bu birlik ve beraberlik içinde olur. Onun için bizim dinimiz birlik ve beraberliği bize haralet ve tavsiye etmiştir. Biz birbirimizi seveceğiz. Biz birbirimizle birlik olacağız. Biz birbirimizle beraber hareket edeceğiz. Biz birbirimize darılmayacağız. Birbirimize küsmeyeceğiz. Bir Müslümanın bir Müslümana uzun zaman küsmesi helal olmaz. Terdim durmayacak. Terdim durmayacak. Darılmayacak. Affedecek. Yaradılanı yaradandan ötürü affedecek. Adam düzelmez olduğu yerde birden bire ama sen hoş göreceksin. Allah rızası için affedeceksin, aldırmayacaksın, geçeceksin, vazgeçeceksin yani tam her şeyin sonuna kadar takipten de Müslümanların arası düzelecek, her şeyi bilmiyor gibi görüneceksin, her şeyi anlamamış gibi olacaksın, her şeyi duymamış gibi olacaksın, tilki gibi kulak kabarık olup duysan, duymamışlığa vuracaksın, keskin gözün olsan görsem görmemişlikten geleceksin. çok zeki olup şüp demeden, lep demeden leplebeyi anlasan, anlamazlığa vuracaksın, onun kinayesini atlatacaksın, tarihini atlatacaksın, efendim başa katmasına aldırmayacaksın, sistemini yutacaksın, yeter ki Allah seversin. Ara bozulmasın diye. Arayı bozmama olanca gayretini sarf edeceksin. Ben bu kadar gayret şart ediyorum, o o kadar devam ediyor edepsizce. O zaman Allah onun cezasını der. Allah ıslah etsin ama Allah onun cezasını der. Yeter ki senden bir kusur çıkmasın. Bu dargın ve fitne, fesat senden ortaya dökülmesin, senden bir ona yardım olmasın diye geri duracaksın. Yani darılmak hususunda, dargınlık, kırgınlık hususunda senden yana bir kusur çıkmayacak. Bunları affetmiyor Allah. Onun için dargın olmamaya dikkat edelim. Bir de Müslümanlar biliyorsunuz şey münafıklık yakışmaz, iki yüzlülük yakışmaz. Bir adamı seviyorsan sev. Sevmiyorsan bu böyle yüzüne gülüp arkasından kuyu kazmak olmaz. Yani biz bu biz bu Müslümanlığı kafa böyle ihlaslı halisane gerçek bir sevgi haline getirmek zorundayız. Bu ehli dünyanın birbirinin yüzüne gülüp de efendim e, arkasından kuyusu kazması İslami bir huy değildi. Biz birbirimizi gerçekten sevelim. Birbirimize gerçekten hürmet edelim. Birbirimize gerçekten yardımcı olalım da Allah da bizi sevsin. Biz gerisinin kusurunu örtersek, Allah da bizim kusurumuzu örtecek. Biz bir kusurlu kardeşimizi affedersek, Allah da bizi affedecek. Biz bir kardeşimizin ihtiyacını görmeye koşarsak, Allah da bizim hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ahirette giderecek. Vadi böyle. Onun için, Yaradılana, Yaradan'dan ötürü, ister layık olsun, ister layık olmasın, güzel muamele edeceğiz. İyi insana iyilikle muamele etmek herkesin yapacağı bir şeydir. Biz kötü insana da iyilikle muamele etmeye kendimizi, içimizi sıkarak, içimizi zorlayarak alıştıracağız. Böyle olursa dizeler bu iş. Sonunda anlar o Ya şu hocama da çok haksızlık etmiştim ama işte ben hata etmişim.'' der. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biliyorsunuz onu kuyuya attılar. Babası seviyor diye, kıskandılar. Efendim sattılar köle diye. E fakat Allahu Teala Hazretleri sonunda nedir, ne oldu? Döndü, dolaştı, iş aleyhisseline geldi. Yusuf Aleyhisselam yükseldi, ötekiler alçaldı. Yusuf Aleyhisselam emir oldu, melik oldu, efendim, aziz oldu, aziz Mısır oldu. Ötekiler muhtaç oldular. O bolluk içinde, ötekiler efendim, sıkıntı içinde kaldılar. Hatta kıtlık dolayısıyla Mısır'a geldiler. Nihayet Yusuf Aleyhisselam'ın ocağına düştüler. Yardımına muhtaç oldular. En sonunda önünde o zaman caiz o, o zamanki devrede cahil ki ettiler. Secde ettiler ve dediler ki, tallahi lekad aserakallahu aleyna. Ya vallahi Allah seni bize tercih etti, sen daha isim kıldı, ne yapalım Allah Allah'ın aziz kıldığı kimse seni kılamaz, biz uğraşıp sana kötülük yapalım diye ama Allah seni yükselttik ya yükseltti, biz hata ettikiz, hatamızı anladık diye özür dileme durumuna düşüldü Allah onları. Onun için biz, biz Allah'ın emirlerini tutmaya gayret edelim haksızlıkları mümkün olduğu kadar haksızlığa uğramaması için çalışmak hakkımızdır ama bazı şeylerin ispatı mümkün değil, kurtulmak mümkün değil mesela benim alevimde benim haberim olmayan bir yerde bu almışlar, vermişler, konuşmuşlar benim yok, ben bilmem Allah'a havale istina etmişler, dedikodu etmişler Allah'a havale çekiştirmişler, söyle yapmışlar, Allah'a havale Allah ıslah etsin. Bazısını bilirsiniz, affedersiniz. Bazısını bilmezsiniz, Allah'a tevekkül edersiniz. Allah kendisinin efendim e, emrine uyanı elbette aziz kılar. Sonunda o üstün olur. Biz Allah'ın rızasını gayret edelim. اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ve لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعَةٌ وَا اِشْرُونَ سَعَةً Saaten illa ve lillahi fihat tümiyatü asikim minen nar cüllühüm Enes nar. Enet radıyallahu ahten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Üçüncü hadis-i şerif bugünkü. Efendimiz buyuruyor ki, Cuma günü ve Cuma gecesinde 24 saat vardır. Bu 24 saatten hiçbir saat yoktur ki orada Allahu Teala hazretleri hepsi, muhakkak cehennemlik olmaya hak kazanmış, müstahak olmuş olan 600 kişiyi efendim cehennemden azat etmesin. Her saatte 600 kişiyi azat eder. Böyle 24 çarpı efendim 600 kat ederse o kadar efendim o kadar insan bir cuma gecesi ve cuma gündüzünde cehenneme hak etmiş insanlardan. O kadar insan cehennemden kurtulmuş oluyor. Bu cuma gecesi mübarek bir gecedir. Cuma günü mübarek bir gündür. Hadis-i şeriflerle ehemmiyeti bildirilmiştir. Cuma gecesi ne zaman başlar? Bunu belki bazı kardeşlerimiz bilmez. Cuma gecesi, perşembe günü, yani şimdi perşembedeyiz, akşam ezanı okununca başlar. Akşam ezanı Allah-u dedi mi, cuma başladı. Bu yaslı cuma. Cumanın yaslısıdır. Sabah yaslının sabahıdır. Şey, cumanın sabahıdır. Öğren Cumanın öğlenidir. İkindi Cumanın öğlenidir. Yarın akşam ezanı okundu mu o şey cumartesinin akşamıdır. Böyle gider bu iş. Onun için bizim bugün alıştığımız saat 12'den sonra takvim değişme şeyinden farklı olan bu hususu arkadaşlarımız bilsin. Namazda da biliyorsunuz Ramazan'da da Ramazan'da da Akşam namazının arkasından şey görüyoruz. Yani güneş battıktan sonra hilali görüyoruz. Ertesi gün Ramazan'ın biri diyoruz. Veyahut Ramazan'ın içindeyken akşam namazından sonra hilali görürsek, ha yarın sevalin biri bayram diyoruz. Akşam görüyoruz, o gördüğümüz ertesi günün biri olduğunu gösteriyor. Yani ertesi günün hilali olmuş oluyor. Çünkü o akşam ertesi günün akşamıdır aslında. Yani bizim şimdi... Biraz sonra, bir saat sonra ezan okunduğu zaman gireceğimiz vakit Cuma vaktidir. Kıymetli bir vakittir. Allah affeder birçok kimseyi. O halde biz de halimize çekildizem verelim. Dilimize efendim Allah'ın zikrini zirge edinelim. Tevbe istiğfar edelim. Allah'ı zikredelim. Resulü ediline salatu selam getirelim. Bu Cuma gecesinin teyzinden, bereketinden, Cuma gününün teyzinden, bereketinden istifade edelim. Bu hususta her zaman bu benzer hadis-i şerifler daha önceki sayfalarda da başka davilerin başka siğdalarıyla gelmiştir. Hatırlıyorum ben. Bu hususta kurnazlıklardan bir tanesi şudur. Yani açık gözlüklerden bir tanesi şudur. Cuma günü yani yatsı namazını camide kılarsanız sabah namazını camide kılarsanız o iki, iki vakit arası efendim ibadetle geçmiş gibi olur. Onun için yatsı da ve sabah da camide olmak hususi bir gayret gösterirsiniz. Öbür günlere de onu tesmin edersiniz inşallah. Cuma namazını terk etmeyin. Cuma namazı Müslümanların toplanmasının vesilesidir. Yani parayla alınacak, efendim hükümet zorluğuyla yapılmak istenirse yapılacak bir şey değildir. Allah'ın bir lütfudur gibi. Nasip olmuştur. Parayla bu kadar insanı bir araya toplamaya çalışsan toplayamazsın. Kimisi şurada işim var der, kimisi burada işim var der. Allah toplamış. Allah nasip etmiş o kadar insan bir araya gelir. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Mübaris. Yani o toplanmışlığın hayırlı bereketi çoktur. O cuma namazının kıymeti fevkalade büyük bir kıymeti vardır. Ve cuma namazını terk etmenin aleyhinde fevkalade büyük tehditler vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki, gönlü damgalanır, mühürlenir. Gönlü üç cumayı terk edenin gönlü damgalanır, mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Yani dükkan kapatmak gibi. Dükkanı kapatıyorlar kepenkine, efendim bir kırmızı mumla bir şey basıyorlar, bu dükkanı kimse açamaz. Bir ay cezalı, iki ay cezalı. Onun gibi insanın gönlü mühürlenir, kapatılıp da işe yaramaz hale gelir, kapatılır, mühürlenir deniliyor. Onun için Cuma'nın kadrini, kıymetini bilelim. Cuma'yı terk etmeyelim ve Cuma'yı Müslümanlar için daha faydalı hale getirmek için zekamızı kullanalım. Cuma'yı kaldırmak için kullanmayalım da zekamızı. Cuma'yı Müslümanlar hazır burada toplanmış, ben bunlara nasıl daha faydalı olabilirim diye Müslüman ümmeti için daha faydalı olmasına yarayacak hale getirelim. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Cuma'yı Müslümanların bayramı yapmış Allah-u Teala Hazretleri, dinimiz, dinimizin emri, onu hakiki bayram haline getirir. İşi tersten tutmayalım. Baş aşağı yürümeye çalışmayalım. Elimizin üstünde ayaklarımız varken yapacağımız işe dikkat edelim. İlla la nesha'inu bil müşrikine alil müşrikin. Oh bu hali de Ahmed bin Hamdelden, Efendim, Bekavide, Bağeldide, Taberani'de vesairede, <Sessizlik> Hübebi bin Abdürahman, Abd, bin Hübebi bin Anebihi anjetti. Uzun isimli bir radisi var Allah rahmet eylesin cümlesine. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bin Müşriklere karşı, müşriklerden yardım dilenmeyiz. Yani şuradaki müşriklere karşı, gel bana yardım et diye öteki müşrike sığınmayız. Neden? Garip geliverir insana belki bu söz ama, garip gelmesin, günde kırk defa aynı sözü sen de söylüyorsun. İyyâken abudu ve iyyâken estâim. Ya Rabbi, ancak senden, sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diyorsun da, hayatında tatbik etmiyorsun, çünkü Arapça bilmiyorsun, çünkü söylediğin sözün şuurunda değilsin. dilin söylüyor, kulağına girmiyor, kulağına girse aklına girmiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nebcâ'yı. Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz. Yaptın mı hiç böyle? Ancak başı dara geldiği zaman yapıyor, çok sıkışıyorsa. Bir hastalığa düşmüş, Amansız, aman yarap diyor. Bir de bir kötü tabir var. Bunun işi artık Allah'a kalmıştır. Ya evvelce de Allah'a kaldı sarıda. Yani şimdi mi Allah'a kaldı? Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Vay edepsiz. Yani sen artık o, daha önce olsaydı Allah Allah yaptırmadı. Yani sen mi yaptın sanıyorsun? Evvelde de ahirede Allah'ta. Her şey Allah'tan. Hakkın emri olmaz ise, sanma bir çök, depremir. Bir yaprak kıpırdamaz. Bir kamancı bu yerinden oynamaz. Her an, her an O'nun gücüyle, kuvvetiyle, dilemesiyle, takdiriyle oluyor olan işler. Ancak Senden yardım isteriz Ya Rabbi. Ne müşrikten, ne kafirden, ne münafıktan, ne şundan, ne bundan, ne paradan, ne puldan, ne mevkiden, ne makamdan, ne evlattan, ne şuradan, ne buradan. Ancak Senden yardım isteriz Ya Rabbi. O şuura erdin mi, Allah'ın yardımı sana erişir. O şuura ermedin mi, Yardımı oradan beklersin, o dala tutunursun, elinde kalır. Çatıp kırılır, elinde kalır. Bu dala tutunursun, bu dal da kırılır, elinde kalır. Ne yapacağını şaşırır kalır. Bütün umduğun dağların hepsinin üstüne, yaz da kardan yağdı mı, şaşırıp kalırsın. İşte işi Allah'a kalmıştır. Evvelden de Allah'a kalmıştır. Sığınmasını bilmedi. Adamlar dertsiz işleri Allah'a kalmış diyorlar, yani olmayacak manası. kaçmamışsın Allah Teala bir şey ol dedi mi olur. Onun için olmayacak şey yok. O işi Allah'a kalmayacak diye tabirle ifade edilecek. Güçlürme Düş düşüren de Allah'tır. Onun farkında değiliz şaşkın. O hastalığı, o amansız hale getiren de Allah'tır. Şifayı dilerse ona gene verecek olan Allah'tır. O adamı o dertlere düşüren de Allah'tır. O dertten et kavuşturacak da Allah'tır. Filalce herif-i nâşrifi Ta yukarıdan tepe taklar aşağı indirip Delil eden de Allah'tır. İnşallah ve tenzi'u'l mülkemin Ey mülkün sahibi Allah'ım. Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğinden çekip alırsın. Ve ve Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın ya Rabbi. Hor eder. Alırsın bir köylüyü. Bir çobanı yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin. Ağa, paşa, vezir, padişah yapar. Yukarıdan bir padişah indirirsin, indirirsin, indirirsin, indirirsin. Asilerin elinde maskara yapar. Genç Osman'ın, yeni terörlerinin eline düşüşünde. Ne hakaretler etmişler? Tarihler yazıyor da söylemeye utanır. Bir zamanın padişahıydı. Yani insan okurken yaşlarını tutamıyor. Dilediğini arz eder, dilediğini... ''Vallahu yuhyi ve yumîd'' Başka bir ayet-i Allah'tır. Dile, dilediğini yaşatan, hayat veren, dilediğinin hayatını bitirip öldüren. Başkası öldüremez. Vay öldüremez miyim? Alırım elime tabancayı, doğrulturum, dokuz tane kurşunu peş peşe sıkarım, tak tak tak tak tak tak adamı işte öldürdüm. Öldüremez. Vallahi öldüremezsin, da öldüremezsin, billahi öldüremez. Allah senin eline tetiği çekme fırsatı vermez. Tetiği çeksen, kurşun oraya gitmek. Kurşun oraya gitse, onu öldürmez, isabet etmez. İsabet etse öldürmez. Yani döndürür. Yaşatan Allah yaşadı. Üç gün sonra zelzelenin felaketinin altından enkazın altından diri çıkartır. Otuz gün sonra diri çıkartır. On beş gün sonra diri, diri çıkartır. Öldürmeyince öldürmez. Uçaktan düşürür, öldürmez. Kaldırma ayağa takılır, ölür. Yani Allah'ın kudretini bilmek lazım. Öldürdüm sen mi öldürdüm sanıyorsun? Şimdi dedi ki, efendim, İbrahim Aleyhisselam, Rabbim yaşatır ve öldürür. Karşısındaki herif de dedi ki, ben de yaşatırım, ben de öldürürüm. Yakalayın şu kesin, işte bak bunu öldürdüm. Öteki yerisi getirin, hadi seni öldürmedim, bak bunu da yaşattın. O diyor, yani sen hazır malzemeyi bulmuşsun, yaşayan insanları e, öldürdüm diyorsun yani. Sen onu sıfırdan yapsaydın ya göreyim, sıfırdan o adam meydana getirdirdin ya Allah'ın yarattığını öldürdüm diyorsun, öldürdüm diyorsun. O diyor. O zaman diyor ki fe innallaha ye eti bi şemsi minel maşuriki fe eti biha Benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen batıdan doğdur ve doğudan batır bakalım. Fe bünhi pelleji kefer O zaman kafir, apıştı, mevhud oldu, sustu kaldı. ben yani her şeyi yapan Allah'tır ama Anlayacak akıl lazım. Sen her istediğini yapsaydın padişah olurdu, zengin olurdun, Herkes padişah olurdu. Kaç kişi padişah olurdu. Herkes hayatta muvaffak olurdu. Herkes ticaretinde muvaffak olurdu. Herkes sehatli olurdu. Kimse ölmezdi. Çünkü ölmemek için ölmek istemiyorum derdi. Ama ölmek istemiyorum diyen insan çırpına çırpına ölüyor. Zenginliği isteyen gene fakir kalıyor. Allah yaşatan, öldüren, yükselten, alçaltan her şeyi yapan Allah'tır. Onun için biz müşriklerden yardım dilenmeyiz. Ah biz bir sağlam Müslüman olsak. Amerikalılar bizim etrafımızda efendim, böyle etrafında kedinin dolandığı gibi dolaşır. Üzümün etrafında tilkinin dolaştığı gibi dolanır. İyi bir Müslüman olsun. Zaten adam, adamların korkusu o. Aman bunlar iyi Müslüman olmaz. Kötü Müslüman olsun. Kürük Müslüman olsun. İşe yaramaz Müslüman olsun. Kalitesiz Müslüman olsun. 10 tanesini, 100 tanesini bir araya getirsen sıksan suyu çıkmasın, bir işe yaramasın. Öyle istiyor. Kalitesiz olmaya yapmaya çalışıyor. Gayesi o, işi var. Ama bir Müslüman, kaliteli bir Müslüman oldu mu, bak Efendimizin sözüne, ne kadar asaret var, İnna la nesra'inu bil müşrikine, alel müşrikine. Biz müşriklerle mücadelemizde, müşriklerden yardım dilenme, dilenmeyiz diyor. İhtiyacımız yok diyor. Şu ruh zenginliğine bak. Peygamber Efendimizin çevresini düşünün, sahabesini düşünün, imkanlarını düşünün, yoksullukları düşünün, Peygamber Efendimiz kendisi Allah'ın has peygamberiyken açlıktan dayanamadı da bir akşam açlıktan dayanamadı da evde uyku tutmadı midesinin ağrısından, sancısından dışarıya çıktı karanlıkta yürüyor. Bir kimseye daha Kim? Hazreti Ebu Bekri'nin Sıddık radıyallahu anh. Ki 90 bin dinar 90 bin dinarı var efendim Onu İslam hizmetine vermiş bir insan. Fakir bir insan değil ki Ebu Bekir Sıddık. Peygamber Efendimiz fakir bir insan değil. Geleni veriyor, elinde tutmuyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizle karşılaştı. Dedi ki, ya Ebu Bekir gecenin bu vaktinde seni evinden sokağa çıkartan nedir? Ya Resulallah evde yiyecek bir şey yoksa da uyku tutmadı dedi. Ebu Bekir Sıddık. Peygamber de aynı sebepten gitmişti. Yolda biraz daha yürüdüler, bir babayı bir gölgeye rastladılar ki, yiyip oylu postlu, baktılar Hazreti Ömer, ya Ömer gecenin bu vaktinde işinde, ya Rasulallah, evde yiyecek yoktu da, yiyecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da, karnımın sancısından dışarıya ondan çıktım dedi. Böyle insanlardı yani. Sonra gittiler sahabeden birisinin kapısını çaldılar, o da geceliğin evine, Efendim ay güneş doğmuş gibi sevincinden ne yapacağını şaşırdı kapıda aziz misafirleri görünce buyur etti önlerine hemen böyle salkımıyla bir hurma dalını getirdi koydu hurma biliyorsunuz uzun bir sap üzerinde salkım halinde olur artık onu getirdi koydu bunlardan yiye dururum ya Resulallah dedi hurma da mübarek yarısı olup yarısı şey yaptığı zaman efendim ağzınıza layık yarısı olup yarısı böyle yumuşak olur bir tarafı sert biraz şey gibi olur Tekrensi olur. Bir tarafı olgunlaşmış, tadına doyum olmaz, gayet güzel. Onlardan biraz hafif ol olur, Ac şey olmaz yani çok fıstıklı gibi olmaz. O saltımı önlerine koyup onları yerken ciddi hemen bir oğlak kesti. bir yemeği önlerine koydu Peygamber Efendimiz. Böyle idi Peygamber Efendimiz'in ashabının durumu ama müşriklerden yardım istemediler. Aziz kardeşlerim, biz de biz de birbirimizi severim beklim senin yardımına ihtiyacımız olmasın. Bizim müşriklerden alacağımız bir şey yok. Biz onlardan güzel tayyare yaparız. Biz onlardan güzel tank yaparız. Biz onlardan güzel cihaz yaparız. Biz Müslüman olsak İslam'a dönsek Allah bize onlara öğretmediği nice şeyleri öğretir. Onların akıllarının şaşacağı, ağızlarının açık kalacağı işler yaparız. Ama bizim derdimiz İslam'dan uzaklaşmaktır. Müslümanlıktan uzaklaştığımız için Allah bize zilleti yazmıştır. Onun cezasını çekiyoruz. Bunu anlarsak, İslam'a dönersek Allahu Teala tekrar bizi aziz eder. Rabbimiz Yüzümüzün karasına, elimizin boşluğuna bakmasın. Bizim bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, günahlarımızı affı mağfuret eylesin. Bizi tekrar aziz eylesin. Nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Hiç kimsenin önünde hor ve zelil ve mağlup ve mahcup eylemesin. Hiç kimseye muhtaç etmesin. İzzet ile, şeref ile, sıhhat ile, faadet ile, afiyet ile yaşayıp şeref ve haysiyet ile, rızasına uygun bir hal ile ruh teslim edip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak ''Gel kulum, bir cennetime'' diye cennetine buyur ettiği sevgili kulların cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Bi hürmet-i esrâr-ı suret-i'l-fâtiha. Herife ''Lan <gülüyor> besmele Oh, Kul min Muhammedur Resulullah sadikul va'dillamin Allah ibn zalil ala eyyi minna memduhu bi jami'i mahamidi wa ala bi ya rabbana ya rabbana ya rabbel alamin cumle taatlerimizi ibadetlerimizi hayırlarımızı hasenatımızı rahmet zaten tarafından okunmuş olan hatme kuran müzakere-i ilm-i hadisimize, khatm-i hacegânımızı lütfun ve keremine kabul eyle. İkramına, ihsanına, rahmetine vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücud-ül evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi eftalu salavat ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizâne, fakirâne, muhiddâne, arz ve hibe ve hediye ile vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle ya Sünnetine uymayı, sünnetini ihya edip şehit sevapları kazanmayı, rızasına vasıl olmayı bizlere nasib eyle ya Ümmetine hüsnü, hizmet şerefini bizlere ihsan eyle ya Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire, ve sahil enbiya ve zünür sevdiğinin erbahına, cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasıl Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan saadat ve meşayituluk-u aliyyemize sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhim kendisinden okuduğumuz, feyiz aldığımız, hocalarımızın, e, hocalarımıza kadar cümlesine hediye edip vasıl eyle yarabbim. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, ashab Hayratu hayrat-ı hasenatın, yapılmasına, yaşamasına yardımcı olanların geçmişlerine ve kentlerine ikram eyle yarabbim. Beldemizin meda ve istarı, Evliya Allah'ın, Hüseyin Gazi'nin, Tacettin Sultan'ın, Hacı Bayram-ı ve vs. saliflerinin ruhlarına ikram eyle yarabbim. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan cümle geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına ikram eyle yarabbim. Cümlesinin kabirlerini tırnur, ruhlarını mesrur eyle yarabbim. Bizlere de dünyada ahiretin hayrını, sevabını, afiyetini, saadetini, selametini ihsan eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden, sıkıntılarından bizleri mahfuz ve baid ve beri eyle ya Rabbi. Afiyet üzere yaşayıp, afiyet üzere ölüp, afiyet üzere ba's olup, afiyet üzere Azaba uğramadan, cehenneme düşmeden, sorguya suala uğramadan cennetine girmeyi nasip eyle ya Rabbi! Cennet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e cümlemizi komşu eyle ya Bizi Sizi şu mescidi şerifinde topladığın gibi Peygamber Efendimiz'in etrafında da toplandır ya Rabbi! Havuz-ı Kevserinden doya, doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle senin cemal-i bah, kemalini görecek bahtiyarların cümlesine, biz aciz, naçiz kullanın lütfunla, keremine dahil eyle, Ya Rabbi. <Gülüyor> Bi hürmet-i içeri, ve sair İslam beldelerini her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, düşman münafıklardan, kafirlerden, müşriklerden koru Ya <Gülüyor> Kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi, etir kardeşlerimizi esaretten halar seyrede. <Gülüyor> mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden gadeben kurtar. Sıkıntıda olan kardeşlerimize serahlıklar nasip eylesin. Naşad olanlarımızı şadan eylesin. Dertli olanlarımızı dertten kurtar. Hastalarımıza şifa ihsan Her işimizin önünü sonuna hayreyle yarabbim. Ümmeti Muhammed'e umumen ile yarabbim. Ümmeti Muhammed'e aziz eyle yarabbim. Bir hürmeti esmaikel hüsna ve bir hürmeti habibikel müşteba. Ve bi hürmeti hatmil Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti müzakeretil ilim ve bi hürmeti zikri celil-i celil ve bi hürmeti eser-i suretil saatiha Allah şande eder. <tık bir ciddi>